Öncelikle İzmir'de olmak her zaman bir keyif. Her gittiğim şehirde bunu söylemiyorum. E, konuşmacılarla bir şey vardır. Yabancı konuşmacılar da Türkçe konuşamadığım için çok üzgünüm falan gibi bir şey söylerler. Biz de ne kadar iyi adam ya da bir merhaba falan. Polonya'da da lehçe konuşamadığım için çok üzgünüm diyor. O zaman o üzgün olacağını öğren diyoruz aslında. Ama İzmir benim e, büyüdüğüm kent, e, kimliğimi, karakterimi veren yer. Ee, o sebeple eğitimin önemli bölümünü de burada yaptım. Ee, en yakın eski arkadaşlarım, annem, babam herkes burada. Ee, o sebeple burada kendimi daha bir evde hissediyorum. Evde hissetmenin kendine özgü zorlukları var. Ee, hani Çünkü benim açımdan değil, dinleyiciler açısından örneğin evde pijamayla dolaşabilirsiniz. Yani hatta pijamayla bile dolaşmayabilirsiniz. Ee, ama bu evdeki, diğer evde bulunanlar açısından çok rahat bir hava oluşturmayabilir. O yüzden fazla rahatlamamaya çalışacağım. İzmir'deki konuşmalarda çünkü öyle bir geri bildirim alıyorum. Ya biz seni İstanbul'da, işte Bursa'da, Erzurum'da, şurada burada dinliyoruz ama İzmir'de böyle bir, bir gevşeklik, bir başka laf daha kullanıyorlar bununla kafiyeli. Ee, hal oluyor ee, diyorlar. Öyle olmamaya çalışacağım. Ee, öyle olmamak için de sorulara da bir yer ayırmak istiyorum. Dolayısıyla konuşmanın 40. dakikasında e, durmayı deneyeceğim ki e, söz hakkı sizlere kalsın, e, gerçekten bir söyleşi e, sayılabilecek bir şey oluşturalım. Ben de e, belki bir anlamda bir geri bildirim almış olurum. Bu toplantıya beni davet eden İzmir Makine Mühendisleri Odası'nın hem yönetimine hem toplantı yürütme kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Emre Göktepe benim çok yakın akrabam o sebeple bir bayram yemeğinde böyle bir toplantıya katılmayı kararlaştırdık. İkna etti demeyeceğim, zaten gönüllüydüm. O bakımdan tekrar teşekkür ederim. Bu e, yalın üretim, 6 sigma kavramıyla bir psikiyatrin, ben bir psikiyatri uzmanıyım, psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi uzmanıyım, ne alakası var? Böyle düşünülebilir. Yıllar önce e, galiba Tofaş yayınlarından çıkma Yalın Üretim adlı bir kitap, bir sebeple benim sahaflarda ilgimi çekti ve aldım. Çünkü yalınlık kavramı ilgimi hep çektiği için, yalınlık biliyorsunuz İngilizce'deki lean kelimesi aynı zamanda, Yağsız et içinde kullanılan bir şey. Hani çiğ köftelik et denen şey aslında lean bir ettir. Yağından, lüzumsuzluk, lüzumsuz her türlü şeyden arındırılmış, sinirinden vesairesinden arındırılmış et anlamına da geliyor. Bu şeye gittiğinizde, kasaba gittiğinizde lean olsun diye istiyorsunuz. Ee, o anlamda insan düşüncesinin yalınlaşması, hayatının yalınlaşmasının bir insan bireysel gelişiminde bir evre olduğunu düşünüyorum. Bir üst evre olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan yalınlıkla sıradanlık, çıplaklık gelişmemişlik bazen tabii karıştırılabilir. Ama bunun ne olduğunu sizler zaten karıştırmayacak kadar bilgi sahibisiniz. Bu çizim bir parça Burada basit kelimesini kullanırken bir parça yalını da ifade ediyor belki. Ee, bu Sayın Doğan Cüceloğlu'nun son kitabı için karikatürlerini ben yaptım. Bana öyle bir iş siparişi verdi. Ee, doktorluk dışında para kazanma yolları aramamız lazım. Yine sosyal güvenlik reformu vesaire geçtiğine bakarsak yani. Ee, ve e, Korku Kültürü adlı bir kitap için. Kendi kitaplarıma da aslında çizgileri ben yapıyorum. Burada ee, Doğan Bey ve oğlu, oğlu bir mühendis Amerika'da yaşayan, e, aralarındaki sohbeti resimleyen bir şey diyor ki psikolog basitteki karmaşığı bulur, mühendis ise karmaşığı basitleştirir ya da yalınlaştırır belki diyebiliriz. E, bu anlamda e, belki psikolojinin, psikiyatrinin Bakış açısı aslında basitteki karmaşığı bulmak derken işleri karıştırmak ya da çapraşıklaştırmak anlamına değil bir e, basit gibi gözüken bir durumdan bile bir anlam çıkarmak bir sadeliğin içindeki derinliği yakalamak gibi düşünebilirsiniz. E, bugünkü e, konuşmamız, bundan önceki konuşmalar e, hem sosyal ve kültürel değişimle ilgili sabah konuşması gibi veya e, değişimin nasıl gerçekleşebileceği e, üzerine birçok fikir e, yürütüldüğünü e, izledim. E, bu, tabii değişim kulağa hoş gelen bir şey. Değişmek, işte değişmedim geliştim Hani siyasetçilerden bile duyduğumuz işte değiştim mi geliştim mi gibi böyle laf oyunlarını da çok fazla girmeyeceğim. Ama değişimin mevcut bulunduğumuz durumdan başka bir duruma geçmek olduğunu biliyoruz. Ama iyi ya da kötü bunu da genellikle de bilmiyoruz. Birçok konuda yaptığımız değişikliğin temel özelliklerinden bir tanesi ne yöne gittiğimizi tahmin ederek hesaplayarak hendese yaparak ya da işte mühendislik hendese kelimesinden geometriden aslında geliyor. Riyazi aritmetik hendese e, daha çok geometrik bir hesap yapılıyor. E, hesaplıyoruz ama hesaplar nadiren tutuyor. O sebeple zaten değişim konusunda e, her zaman değişim lafı duyduğunuz zaman aynı zamanda da değişime direnç, değişim isteksizliği, değişim gönülsüzlüğü gibi bir kavram da Değişmek isteyenler olduğu her yerde değişmek istemeyenler de oluyor değiştirilmek istemeyenler de oluyor değiştirmek isteyenler olduğu kadar ee, ben bugün bir parça konuşmamda birazcık işin Hani değişim konusunda ki değişmeme yönündeki zihinsel ve beyinsel aksiyonun eylemin anlamı üzerine birkaç düşünce oluşturmaya çalışacağım bu yine bu da kendi kitabıma çizdiğim bir giriş karikatürü. Ee, bu meşhur bir fıkradan. Espri tam bana ait değil. E, üretilmiş bir şey. Diyor ki e, soldaki arkadan görmeyenler için solda bir adam, yukarıda bir ampul. Sence bir ampulün değiştirilmesi için kaç psikiyatr lazım? Kadın da bir cevap veriyor. Cevabı konuşmanın sonunda beraberce tartışırız. Ama e, değiştirmek Değişmek e, hayatın bir parçası. Özellikle ben hani büyüdüğüm kenti her geldiğinde bu kentin nasıl değiştiğini görmekle birlikte kendimi nasıl değiştiğini de görüyorum. E, hep söylediğim bir şey var. Örneğin e, çocukluktan gençliğe ve yetişkinliğe doğru ilerleme de bir değişim. İster ve değişimlerin önemli bir bölümü. Bu tür değişimlerin önemli bir bölümü. Biz isteyelim ya da istemeyelim olan değişimler var. Kaçınılmaz değişimler var. Dolayısıyla bazen kaçınılmaz olan değişime ayak uydurmaktan başka aslında bir şey olmayabiliyor. Bazı değişim projeleri için böyle bakabiliriz. Değişmekte olan duruma ayak uydurmak. Büyümek böyle bir şey. Örneğin ben hayatımda e, bu kentte birisi bana Yankı Bey diye hitap ettiği zaman hep etrafıma falan bakıyorum. Hani e, çünkü bu kente hiçbir zaman bana bey büyüdüğüm zaman. 23-24 yaşına kadar yaşadım burada. E, çünkü herkes işte yankı, en fazla yankı abi falan demişlerdir küçük sınıflar. E, buraya her gelişimde bir dakika ben artık büyüdüm. Çünkü bir yandan da küçüklüğünüzü hatırlarsınız büyüdüğünüz sokaklarda vesaire gezdiğinizde. Ama e, konjonktürün değişimi, başka, küçük bebekliğini bildiğiniz insanların kocaman adamlar olarak karşınıza çıkması buna yaşlanmak da deniyor. Ee, ama biz değişim diyelim ee, bu değişim duygusunu insana hissettirir. O sebeple belki burada değişim dediğimizde sadece kendi irademizle işte fabrikamızın, üretim sisteminin değişimi ya da yönetim biçiminin değişimi ülkenin iktidarının değişimi gibi kendi elimizde olduğunu sandığımız değişimler kadar yaşamın bizim dışımızda akıp giden değişim ve bizim bununla kendimizi bir, e, bir akort tutturabilmemizi de Şimdi değişimle ilgili benim daha çok hani kendi deneyimsel e, bilgi birikimim örneğin doktorlarla ilgili sağlıkla ilgili değişim. Sağlıkla ilgili en önemli işte e, kitapları işte Mehmet Öz'ün kitabını başka değerli yazarların kitaplarını okuduğunuzda yaşam tarzı değişiklikleri önerilenlerin hepsinin özü yaşam tarzınızı değiştirin bakış açınızı değiştirin. Gözünüzü, bu konuya nasıl, gözlüklerinizi değiştirin. Peki, diğer yandan e, bu İstanbul Anadolu yakasındaki, ben bir üniversite hastanesinde çalışıyorum. Orada da verifiye ettiğimiz, daha da düşük bizdeki oranlar. Ama Amerikan oranı, hadi en uygar ülkede diyelim, sağlığa en yüksek bütçe payını ayıran ülkede bile, doktor tavsiyesine uyma oranları %35'leri aşmıyor. İyileşmek için gidiyorsunuz. Kendi rızanızla parasını verip vesaire neyse yine de adamın dediğini yapmıyorsunuz. Yani üç kişiden ikisi gittiği e, doktordaki e, tavsiyeyi istemiyor, yapmıyor. <gülüyor> bu Türkiye'de de yeni yeni en azından kentli nüfusta bu New Year's Resolution hani yeni yılda ne yapacağım kararı alma e, konusunda. Örneğin Amerikalıların yine bu bir şeyi. E, işte sigarayı bırakacağım klasik şeylerden birisi. Kilo vereceğim ikinci klasiklerden birisi. Ee, çok da fazla başka bir şey olmuyor. Ee, bu yıl bir eş bulurum belki falan gibi şeyler de var. Hadi kararlarımı diyeyim ama onlara girmiyoruz. Bu ikisi gerçekten çok yargın. Kilo vermek ve sigara bırakmak. Bunları hemen hemen beşte biri sadece bu niyetlerini gerçekleştirmek için bir adım atıyor. Tabii spor salonları falan neden peşin alıyor ücreti? Çünkü başlayanların, başlayanların önemli bir bölümü değişim kararıyla gidiyorlar. Artık ince... İşte Filinta gibi vesaire neyse lean olacağım. Yani bir dirhem yağ olmayacak diye gidiyorsunuz. Birinci ayda drop out yani düşme oranı. Düşme oranı mesela İstanbul'da ben e, Etiler Levent civarındaki birkaç spor merkezine üye olmuştum. Tum. Maalesef 3 yıllık falan da üyeliklerim var. E, bari dedim, benim gibi olanların sayısını araştırarak hani bilimsel bir kılıfa büründürerek işi kendimi kurtarayım ve baktığınız zaman oranlar buradakiler yine çok iyi. Bizde daha da düşük. Ee, sigorta sistemi gibi devam etmeyenler devam edenleri finanse ediyor. Yani bunun yani yaşamaya devam edenler ölenleri finanse ediyor gibi bir şey bu yaşam sigortası gibi. Psikoterapi için de Amerika bir, efendim herkesin bir psikiyatri var, psikoterapisti var filan denir. Var ama maksimum 3 seans. Hoş Amerika'da şu anda 12 seansın üstüne sigortalar ödemiyorlar. Ee, ama sigortanın ödediği kadarını bile yapmıyor. Yani parasızlıktan filan değil. Hani para bahane ee, bedavaya yapsanız toplum sağlığı merkezlerinde. Üçüncüden sonra ya biz gelmesek bu hafta işimiz var zaten bir faydası yok gibi şeyleri duyuyorsunuz. Ve bunların hepsi çok ciddi değişim kararlarıyla oluyor. Demek ki direnç sadece... Direnç değil, sadece fabrikalarda değil, sadece iş yerlerinde değil. Her yerde hem değişme arzusu hem olduğu gibi kalma arzusu var. Bunu 4-5 yıl önce burada İzmir'de başka bir kurumun bir toplantısı vardı. Orada o zaman bu işte 6 Sigma gibi, işte 5K, 4M falan bu tip şeyler çok duyuyorum ben. Benim de bir şeyim olsun dedim. Yani bir markam olsun belki <gülüyor> e, fakat... <gülüyor> Bula bula Ü harfini buldum. <gülüyor> Yok daha iyi bir şey var ama onu saklıyorum. O bir sır onun patentini alacağım. Ee, <gülüyor> patentini al. Şimdi değişimin önündeki üç Ü var diye o zaman söylemiştim. Üç Ü. Üşenmek bir tanesi. Ür e, ümitsizlik ikincisi. Ve ürkmek üçüncüsü. Ee, uydurmaya çalıştık tabii Ü olsun diye. Ama gerçekten de ee, ...önemli olduğunu düşündüğüm üç ana parametre. Ü1 ile başlayalım. Üşenmek, üşenmek üzerine saatlerce konuşabilirim. Çok üşengeç bir insanımdır. Çok hiç üşengeç olmadığım zamanlarda var. Yani kalkıp İzmir'deki bir konuşma için çoluğu çocuğu bırakıp e, İzmir'e gelmek pek üşengeç bir insanın yapacağı bir iş değil. Ama bazen bana deseniz git içeriden çay koy getir... Ya şimdi mi buldum diyebilirim. Ee, o sebeple tabii ki üşenme dediğimiz durum son derece konjonktürel, bağlamsal bir şeydir. O sebeple bir yerde üşengeç bulduğunuz bir bambaşka bir yerde çok çalışkan ve aktif olarak görebilirsiniz. Bu yine böylece kendi çizdiğim çizgilerin reklamını da yapmış oluyorum. İzlenmesi hoşuma gidiyor. Atalet kavramıyla çok ilişkili biliyorsunuz. Atalet üzerine yazılmış kitaplar, güzel e, yazılar var. E, Fizikçilerin, mühendislerin çok iyi bildiği eylemsizlik kuralı biliyorsunuz. Bir cisim hareket halindeyken dışarıdan bir kuvvet tatbik edilmedikçe durdurulamaz veya durmaktayken de dışarıdan yine bir kuvvet tatbik edilmedikçe harekete geçmez. Orta iki fen bilgisi. Ee, i̇nsanlar içinde böyle bir şey var. Toplumun çoğunluğuna baktığınızda hani üstüne ölü toprağı gibi sert birmiş falan diye sık sık tanımlanan şeylerden birisi. Genellikle biri beni kaldırsın ruh hali bazen de kalktığımı da oturtamama şeklinde. Ee, ...bunu böyle suskun gözüken ama bir kere de konuşmaya başladımı susturamadığınız insanlar olur. Onlar da görebilirsiniz. Üşengeçlik dediğimiz, burada vurgulamak istediğim şey şu. Üşengeçlik aynı zamanda değiş, en üşengeçlerin bir yandan da değişim arzusunu ve değişim potansiyelini... ...en yüksek düzeyde taşıyanlar olabileceğini not etmek için bunu vurguluyorum. Görünüşteki üşengeçliğe bakmamak gerekiyor. Çünkü neden? Üşengeçler aslında bazı koşullarda, uygun koşullarda en az üşengeç olabiliyor. Üşengeçlerin özelliklerine baktığınızda, değişime direnç gösterme anlamında baktığınızda, ortak yanlarından birisi ya hep ya olmalar aynı zamanda. Yeterince iyi yapabileceğine inanmayıp o sebeple üşengeç olanlar, aslında iyi yapma potansiyeline en çok sahip olan sadece... Kendini değerlendirmek, kendiyle ilgili bir, yani kendi yapabilirliği hakkında bir fikri oluşturma konusunda en a, kötümser, en şey, e, yargılayıcı, ya ben e, yani tam olmadıkça yapmam, hani beyaz atlı prens bekleyen insanlar gibi bir çeşit e, olduklarını görüyoruz. Bunu bir kere not edelim. E, tabii bu da yine Doğan Bey'in kitabından e, bir çizgi. Ee, aslında birçok değişim gösteren, değişime direnç gösteren insanlar karikatür okuyacağım göremeyenler için. Ee, değişim gösteren, değişime direnç gösterenlerin değişimin gereğine inanmakla ilgili bir sorunları yok. Bunun lüzumu. Hani sigara örneğini verelim. Sigara bırakmanın yani sigaranın zararlı olduğuna inanmakla ilgili bir sorun yok. O yüzden hani propagandalar işte akciğer böyle kararmış falan gösteriyorlar çocuklara, küçük çocuklar olanlar varsa. E, görmüşsünüzdür. Hani güya korkutacaklar da e, yani herkes biliyor bunun ne olduğunu. E, ama bilmek yeterli değil. Zahmete değer görmek diye bir başka kavram var. Üşengeçlikte yine rolü olan. Zahmete değer mi, değmez mi? Hani klasik şeylerden birisi şurada adam hani meşgul diye yazıyorlar ama yukarıdaki adam diyor ki ya bırak ya kim oruçacak şimdi? Bu çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Hepimizin söylediği bırakın duymayı. <gülüyor> Hepimizin ağzında en az bir kere çıkmıştır herhalde. Ee, o sebeple zahmete değer olmasını e, yeterince kavramadığımız konularda değişime tabii ki direnç gösteriyoruz. Beklememek, zahmetsiz olması, canımızı sıkmıyor olması, Hani canımızı sıkmamak derken tatsız bir ruh hali yaratmıyor olması, e, kolay gözükmesi... Zevkli olması gibi faktörler bu ü alt gruplarını oluşturuyor. Yani üşemgeçlik di değişim direncinin. Bu özellikleri taşıyan e kişilere göre ayarladığınız zaman ya da en azından böyle bir propaganda yaptığınızda. Yani böyledir şöyle olacak çok eğleneceksiniz bakın falan diye bu yapıldığında. Bunu açamıyorum değil mi? Açamadım. Eee... İş... ...daha kolay olabiliyor. İkinci grupta da... ...ümitsizler var. Yani ümitsizlik var. Birinci grup... ...ikinci grup demeyeyim. Yani iki gruplar arasında... ...örtüşme var. Ümitsizlik de... ...ümitsizlik de... Ee, ...bir şeyin... ...olacağına... ...inanmamak. Yani, e, ya buradan bir şey çıkmaz. Değişeceğiz de. Yani bunun sonunda... ...nereye varacağız ki? Karamsarlık... ...din, kötümserlik din... Ante, teşekkür ederim çok mersi. <gülüyor> Genellikle de bu ümitsizlerin <gülüyor> gitsem mi, kalsam mı iki arada bir derede kalanlar arasından daha çok olduklarını görüyorsunuz. Aslında değişime yine değişime direnç gösterenler yine aynı noktaya geliyorum. Değişim istemeyenlerle değişime direnç gösterenleri ayırmak çok çok önemli. Direnç İstememe anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz ee, naz diye bir şey var Türkçe'de. Başka dildeki yani her İngilizceyi biraz bildiğimizi düşünüyorum ama İngilizce'de bile naz kelimesine birebir denk gelen bir şey yok. Naz yine aslında bir dirençtir. Bir tür dirençtir ama naz şu anlamada gelir. Aslında yapmak istemek anlamına da gelir. Yapmak istiyorum ama ek bir şey daha olması lazım. Nazlanmak odur. Ya gel otursana yemeğe falan yok ben tokum falan. Bak e, senin için sofrada yap, senin sevdiğin işte şunu yaptık, bunu yaptık. E, peki filan bir tane alayım ondan sonra verin hepsini. Değil mi? Sofralarda böyle bir sürü arkadaşımız vardır. Tokum der, işte ben almayayım, içmeyeyim falan der. Adam şişeyi bitirir, yemeklerin hepsini şey yapar. E, o yüzden e, nazlılık belki bu değişim direnci içinde olan en azından ülkemizde. Başka ülkeleri çok iyi bilmiyorum bu anlamda. Amerikalılar da bize çok benziyor. Olduğunu düşünüyorum. Ama burada istediği gibi olmayacağı düşüncesi, sonunun bir yere varmayacağı, sonunun bir şey getirmeyeceği düşüncesi, yine mükemmeliyetçilikle bir bağlantısı olduğunu hissediyorsunuz herhalde. Ee, ümitsizliği çok kolaylaştırıyor. Üçüncüsü de ürkmemek. Ya da ürkmek. Değişime direnç. Bazen ürkmemek ya da bazen ürkmek. Çünkü mevcut durumun kötüye gideceğinden ürkmemek de. Ya bu böyle çok iyiyiz biz falan. Yani görmeme. Daha kötüye gideceğinden, e, yani, e, daha e, ürkmek, ürkmemek bazen değişimi kolaylaştırabiliyor. Biliyorsunuz bir de değişim meraklılığı diye bir şey var. Çünkü değişim bazen bir cesaret işi olabilir, bazen de bir cüret işidir. Cesaretle cüret arası da bir, küçük bir ayrım var. Aynı gözü pekle gözü kara arasındaki fark gibi. Türkçemiz bu bakımlardan çok zengin. Gözüpek ile Gözükara ikisi ilk bakışta aynı gibi gelebilir ama Gözükara genellikle Niyazi durumuna düşen arkadaşlarımız e, genellikle oluyorlar, e, Gözükaralar. Çünkü ne için ne yaptığını bilmeden daha çok yapanlar ha. fakat o tür e, kişilere her grupta ihtiyaç vardır. Hani militan diyelim ama e, şey piyade olarak militan olanlar. E, ne yazık ki Bazen ateşleyici olmaktan öte bir rol, kendileri açısından çok verimli olmayabilir ama bazen içinde bulundukları topluluğa, takıma faydalı olmaktan başka bir tatminleri olmayabiliyor. Burada resmi açıklayayım arkadan görmeyenler için. Kedi ama aynaya bakınca aslan görüyor kendini. Çocuklar böyledir genellikle. Ben şunu yapabilirim, şunu edebilirim. Herkes hepsi kendini action man ya da başka bir şey görebiliyorsunuz. Batman. Şimdi Iron Man modası çıktı. Demir adam. Ee, büyüdükçe aslında kendimizi gerçekte olduğu gibi görmeye başlayabiliriz. Bazen gerçekte olduğu gibi görmemiz o kadar aşırı gider ki aslan değil de fare gibi görmeye başlayabilirsiniz. Eğer fareyi zayıf bir hayvan olarak düşünürseniz. Oradan da yine aslında ürküntü, ümitsizlik, üşengeçlik bu üçgen... Hepsi birbirini besliyor. Nazlılık diye de bir ne çıktı oradan. nazaü ile başlayan bir şey uzak çok iyi olur. Ürkmek, ürkmek üzerinde biraz daha duracağım. Ürkmek üzerinde biraz daha duracağım. Aslında bir, bir kısmı huy işi. Bir insanın ürkek yapısı olduğunu, kolay ürken bir yapısı olduğunu küçüklükten anlayabilirsiniz. Küçük bir e, çocukken bile bu anlaşmak, müm anlamak mümkün. Çünkü bir huy özelliğidir. Huy nedir? Huy... Karakterden farklı bir şey. Karakterimiz huyumuz üzerine dayanır ama karakterden bir farklı bir yanı var. Huyun özelliği şu. Bir kere davranışsal, gözlenebilir bir şey olması önemli. Ee, i̇kincisi ailesel bir geçişi olduğu ve son zamanlardaki araştırmalarda genetik geçiş yani genlerle. Çünkü ailesel geçiş kültürel olarak da olabilir. Model olarak da bir insandan, büyüklerimizden bazı şeyleri alabiliriz. Ee, o tür bir yanı var. Tabi bu bir parça bir değişmezlik hissi de veriyor. Doğru. Can çıkar, huy çıkmaz. Yani bunu söyleyenler herhalde genetik biliminden pek haberdar değillerdi. Ama kavram olarak bir değişmezliği e, hissetmekteydiler. Ve ruhsal yapımız aslında bu özelliklerimizden etkilenir. Çünkü hayatımızdaki fırsatları, kullanışımızı, e, yaşama yaklaşımımızı bu huy özelliğimiz belirlediği için. Huyun Peki birazcık daha hafif e, konudan hafifçe uzaklaşalım. Huy deyince dört tane boyutta genellikle huy değerlendiriliyor. Ben bir tanesi üzerine duracağım ama birisi yenilik arayışı. Bu konuda çok yazıp çiziyorum yazıları okumuş olanlar varsa e, görebilirsiniz. Yenilik arayışı yani yeniliğe açıklık. E, sebatkarlık, yani peşinde düşebilme, karar verdiğiniz e, ya da istediğiniz bir şeyin peşinde kalabilme, ödülsüz yapamama, yani bir sonuç almanın önemli olması sizin açınızdan ve bir de zarardan uzak durma. Şimdi bunları, bunu böyle bir sıfırdan yüze bir skala olarak düşünün. Hepimiz bu sıfırdan yüze skalanın üzerinde, ölçeğin üzerinde değişik noktalarda olabiliyoruz. Ve dört ayrı ölçekte e, değişik noktalarda olduğumuzda oldukça değişik, Örüntüler, en az 24 tane e, örüntü çıkartabilirsiniz bu e, 4 faktörden. Ama ben bu huyumuzu bunlara göre tanımlıyoruz. Psikiyatri e, uzmanı olarak birisine gittiğinizde huy özelliklerinizi böyle tanımlar. Ve bu çocukluktan beri belirgin olandır. Ve bunlardan en dayanıklılardan birisi zarardan, tehlikeli durumlardan uzak durma özelliğidir. Ürkme davranışıyla, değişime direnç gösteren, ürkme davranışıyla zarardan kaçınma zararlı olabilecek durumlardan uzak durma özelliği arasında bir e, ilişki olduğunu bir ilişki olduğunu ve bu ilişkinin diğer yandan bireyler arasında da büyük bir farklılık gösterebildiğini biliyoruz. Nereden? Bu e, görüntüde bir insan beyin kesiti bu. Daha önce belki mutlaka rastlamışsınızdır. Ee, bu kesitte ikisi insanlar birine benziyor ama farklı burun yapılarından ve kulaklarından farklı olduklarını anlayabilirsiniz. Kırmızıyla işaretlenmiş tabi beyinde kırmızı bir alan yok hepsi yani kuzu beynindeki gibi bir farkı yoktur yani gri insan beyni de. Ama bu görüntüsel olarak volumetrik bir hesap yapmak açısından e, gördüğünüz gibi şu iki alan arasında büyük bir fark var. Olabilir. Burnumuz nasıl büyükse beynimizin de değişik bölümleri birbirinden farklı boyutlarda ve farklı biçimlerde olabilir. Çünkü bu da bir organ. E, düşünce ve hissediş organımız. Evet. Ve bu organın, bu boyutlarının farklılığının pratik anlamı olup olmadığı çok fazla bilinmez iken son dönemlerde gelişmelerin gösterdiği şeylerden birisi bu. Örneğin anterior singulate diye bilinen bir alan bu. Çok önemli değil şu, beynin... Bir sibernetik sistem gibi düşünürseniz bir error signal detector yani yolunda gitmeyen durumları saptamayla görevli sistemi budur. Bir e, feedback verir, davranışını düzelt vesaire gibi veren sistem bu bölgedir. Ana şey de tehlikeli ve riskli durumları saptamaktır. Ve bunun bir ayarı da var. Hani metal dedektörleri gibi ...havaalanında. Kimisi biliyorsunuz hani çıplak soyunsanız bir yerden yine bir ziller çalıyor. Ee, kimisi de hani makineli tüfekle geçiyor adam yine çalmıyor. Buradaki şu boyutun büyüklüğünün bu sinyal dedektörlüğü becerisinin e, demin kendi hani zarardan kaçınma huy özelliği dedik ya tehlikeli durumlardan uzak durma. Bununla direkt e, doğru orantılı olduğunu e, gösteren önemli bir çalışma 2002 gibi yayınlandı. Buna benzer birçok çalışma daha var şu anda. Şunu bize gösteriyor. Zarardan kaçınmaya yatkınlık doğuştan getirdiğimiz ve beyin yapımıza, yani ürkmeye yatkınlık diyelim bunu, beyin yapımızın bir ürünü olan davranıştır. Bu şu anlamada geliyor, korkma demekle, ürkme demekle bazen bazı insanları, değişime direnç gösteren insanları etkileyemeyebilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Vaz mı geçeceğiz? Yok kesinlikle değil. Biraz önce dedim ki aslında değişim arzusunu belki bunlar en çok hisseden insanlar olabilirler. Sadece bir fren mekanizması vardır. Burada bazen doğrudan doğruya olayda etkili olan mekanizmayı psikolojik çalışmalarda tedavilerde de yaptığımız şey o. Doğrudan doğruya engel olan ile uğraşmak yerine onu dengeleyecek başka mekanizmaları geliştirmek. Bu eğilimi olanları değişme daha açık kılabiliyor. Örneğin bu eğilimi olan bir kişinin karakter tarz özelliklerine baktığınızda ee, daha yeniliğe açık bir yapısı da varsa yani hem korkuyu hem de arzu ediyor değil mi çoğumuz mesela geçenlerde ben bir, yine bir kongre için şey gittim Fethiye'ye gitmiştim Ölüdeniz'de şu yamaç barıştı var. Ondan atlasam falan diyorum. Bir yandan da ya çakılırsak diye düşünüyorum. İçimden müthiş bir arzu var. Atlamak için. Oradan uçmak istiyorsunuz ama birileri deniz emeğinize düşüyor filan. Birileri diyor geçen iki kişi öldü. Ee, hani bir değişim hayatımda böyle bir şey yapmamışım ama yapmak istiyorum. Bana ne yaptırabilir orada? Ne yaptırabilirdi? E, yaptırdı ya da aynı deneyimi paylaşacak ikinci bir kişi. Kendim gibi birisi daha olduğu anda örneğin bu benim... Benim büyük bir ihtimalle ben bu büyük olan korkak gruptayım. Yani korkarım ben yani değişimden de. Muhafazakarım o anlamda. Ama yanıma bir tane daha bir arkadaş geldiği zaman her şeyi yapabilirim. Gençler de öyle değil midir? Tek başına böyle pısırıp durur çocuk. Grup halinde o ortalığı birbirine katarlar. <gülüyor> Bazen grup halinde birlikte... Beraber bir şey yapmak, başkalarıyla birlikte olmak, insanlar için yeterince bazı değişimi e, göğüslemeye, değişim direncini kırmaya ölen yeterli şeylerden birisi. E, değişim yerdeki übür engellere bakalım, burada da dördüncü olarak. E, şunu hatırlamak lazım. Her türlü değişim çabasında, bu politik değişim olabilir, idari değişim olabilir. Kişisel değişim olabilir. Şimdiki zaman en güçlü olandır. Şu an içinde yaşadığımız an en güçlü olandır. Neden? Çünkü şimdiki zaman duygularımızı stimüle eder. Duygularımızı ve sezgilerimizi. Gelecek henüz gelmemiştir. Ve şu andır esas olan. Hele ee, bu konuda geçenlerde... CNBC'de bir program vardı öyle. Yani izlemiş olan var mı bilmiyorum. Finans Kafe programında bir konuşma yaptık. yani Konuşma, sohbet gibi. Yine bu son çıkan kitapla ilgili. Oradaki bir yazıya şey yapıyor. Asaf e, Akat Hoca'nın bir televizyonun enflasyon genetiği gibi bir enflasyon genlerimize işlemiştir dedi. Ben de bir cevap yazısı yazmıştım ona. Doğru cevap değil de hani doğrulayan bir yazı. E, genlerimize işledi mi işlemedi mi bilmiyoruz ama davranışlarımızı sosyal ortamın kontrol edici olduğunu biliyoruz. Yarının belirsiz olduğu durumlarda tabii ki bugünü düşünerek hareket eder insan. Yarına e, bir şey bulamayacağınızı düşünürseniz, e, ekmek bulamayacağınızı düşünürseniz eve stoklarsınız. Yani, e, bu davranış kalıbının özellikle şimdinin, gücünün değişim önündeki en büyük engellerden biri olduğunu, o yüzden ülkemiz gibi karmaşık, öngörülemez durumların çok yoğun olduğu ülkelerde özellikle değişim sağlamak bazen, Kolay değil. Planlı, bilinçli bir değişim sağlamayı kastediyorum. Yoksa her şey her an değişiyor. Bu değişimle ilgili birçok şey var. İşte dim pirince giden evdeki bulgurdan olur. Değil mi? Ee, oradaki şey. Gelen gideni aratır. Yine birçok şey. Ama böyle kalsın fazla elleşmeyelim. E, duygumuzu pekiştirici bir gelenek. Artı bir kısmımızda hani değişime direnç gösteren birisi gördüğümüzde herhangi bir ekibin içinde... Bir kısmımız durumundan memnun da olabilir. Yani atıyorum şimdi hani şimdi pirinç fiyatları arttı falan bir takım laflar geçiyor ya. Örneğin stokçuysanız bu durumdan memnunsunuz. Bunun değişmesini niye isteyesiniz? Ya da vergisiz gelirden kazanç, kazanç sağlayan bir insansanız Türkiye'deki vergi sisteminin iyileştirilmesini niye isteyesiniz? Ha, daha makro çıkarları, makro yararları düşünen birisiyseniz vs. o ayrı. Evet. Ee, ama... Bu da nadiren oluyor. O sebeple içinde bulunduğumuz durum ayağımızdaki en önemli bağlardan birisidir. Gelecekle ilgili bir ümit yaratmadığınız sürece de birçok kişiden değişimle ilgili bir değişiklik, adım beklemiyoruz. Siyaset tamamen bunun üzerine kurulu. Onun için bazen ya nasıl oluyor da buraya oy veriyorlar filan dediğimiz her durum. Yani 40 yıldır A Partisi'ne oy vermiş birisinin birdenbire B Partisi'ne geçmesi... Tamamen bunun üzerine kurulu. Hani siyaset mühendisliği, toplum mühendisliği vesaire denen şeyler. Ne kadar mühendislik bilmiyorum, ama bir hesap işi olduğu kesin. Ee, bir, de, bir de bir küçük bir şey daha var. Değişime direnç. Sen beni değiştirme, ben kendim değişeceğim. Bu da genellikle ee, yani değişmek istiyorum ama kendi istediğim gibi. Bu, e, bu da çok sık, ülkemizde çok sık rastlanan şeylerden bir tanesi. Değişmek, e, ama değişmek isteme, ama değiştirilmek istememe. Buna tabii birçok insan, ha tamam sen değiştiriyorsun zaten filan e, şeyle. Çocuklara çok yapılan şeylerden birisi. Ben kendim giyineceğim. Değil mi? Anneler evden apar topar çocuğu çıkartmaya çalışırken hiç seyrettiniz mi? Ya da kendiniz de yapıyor olabilirsiniz. Çocukların halde bir hani böyle sağa solu çekiştirilir. Ee, bir takım pantolonların içine sokmaya çalışırsınız çocuklara. Bir çocuğa pantolon giydirmek falan çok zor bir iş. Yani denemiş olanlar vardır. Ee, çocukların bir numaralı şeyi ben kendim yapacağım. Orada belki küçük bir dipnot. Çocukluğunda birçok şeyi kendi yapma şansı bulamamış insanlar bağımsız olduklarında kendi yapmaları gerekmeyen birçok şeyi kendileri yapmaya kalkıyorlar. İş, bakınız işleri başkasını delege edemeyen yöneticiler. Ee, tabii hayır ve evet kelimeleri aslında değişimle ilgili önemli e, ipuçlarından biri ben planladığım süreyi açtım tabii her zamanki gibi ama birazdan duracağım merak etmeyin ee, hayır şeyli bir kelime enteresan bir kelime çünkü hayır dediğiniz zaman hayır dediğiniz zaman um, bir sorumluluk almıyorsunuz genellikle Hop, diyorum ben size siz genellikle evet mi dersiniz hayır mı dersiniz yok yok hayır dersiniz hali elimde bir şey sunuyorsam bilin, dilini bilmediğiniz bir ülkeye gittiğinizde size doğru yaklaşan bir satıcı genellikle ya da kuşadasına gidin tekneden inenlere bizim adamlar hücum ettiğinde falan, genellikle no no no no başka bir kelime duymuyoruz yes niye desin çünkü yes derseniz bir şey yapmanız gerekir yes peki çünkü evet genellikle bir eylemle takip edilmesi gereken bir şeydir bizim Birinci ü prensibine aykırıdır. Yani bir eylem yapmanız gerekir. Halbuki ü bir eylem yapmama yönünde bizi iten temel e, itkilerden birisidir. Tabii bu her zaman böyle değil. Bazen hayır demek de bir cesaret işidir. Bazen hayır demek değişimin kendisidir. Çünkü bazı değişimlere hayır diyebilmek de gerekir. Burada bir değişimin her zaman iyi bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Ee, örneğin giyim tarzıyla ilgili ülkemizde bir değişim olduğunu varsayalım. Çok kişinin o şekilde giyinmeye başladığını düşünelim. Siz yok hayır ben istemiyorum demek, hani mahalle baskısı kavramı var ya, bir salgın gibi bir şey yayıldığı zaman çok kolay olmayabilir. Herkesin yaptığı bir şeyi yapmıyorum demek de bazen bir değişim olabilir. O yüzden hani orada bir ee, canım sen de her şeye hayır diyorsun dediğimiz insanlar hani o değişime dirençli. E, huysuz bulduğumuz insanlar bazı durumlarda da değişimin olumsuz yönü olduğu durumlarda e, toplumun önderi pozisyonunda e, toplumun en cesur bireyleri durumuna da gelebilirler. Konjonktürün, bağlamın çok önemli olduğunu vurgulamak için bunu özellikle söylemek istedim. Çünkü örneğin diyelim ki bir anayasa oylaması 1982 anayasa oylamasını hatırlayan var mı? %9 hayır çıktı. Çünkü, yani çünküsünü bilmiyorum ama mesela o oylamada zarfın içinde ne oy verdiğiniz gözüküyordu. Zarflar saydam gibi bir şeydi. İşte hayır oyu çok netti ve ülkemiz demokratik olmayan bir yönetim altındaydı. Hayır demek, hele bir memur falansanız ben şeyde, kolay değildi yani. O yüzden hayır demek bazen, hele Toplumsal, yönetsel, büyük kitlelerin baskısıyla olan durumlara hayır demek cesaret işidir. Yani her zaman değişime karşı çıkanlar da olumsuz insanlar da belki doğruyu söylüyorlardır. Bu gözle bakmak da çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu, bu da yine bizim kitaptaki çizimlerden birisi. Yani evet hayırdan bazen güçlü olabilir. Örneğin okulda seçmeli bir ders var. Ama bu seçmeli dersi almamak için şey yapmanız lazım. Almak için değil. Herkes alıyor, siz ben almayayım diyorsunuz. Default olan yani evet demek. Default'un evet dendiği durumda hayır demek çok zor bir iştir. O sebeple birçok konuda eğer bir şey seçmeli ise sigortalar falan böyle çalışıyor biliyorsunuz birçok yerde. Araba kiralarken dikkat edin orada. Default'lardan kazanç vardır. E, hayır diyenlere de bazen değişime direnç gösterenlere saygı göstermesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Peki belki diyebilirsiniz ki ya bu huyuna göre insanları nasıl tasnif ediyorsunuz? Bir küçük ara bilgi olarak onu da sokayım. %40 insan aslında iyi huyludur. Kolaydır. Tamam abi değişelim. Tamam efendim yapalım, ederim vesaire. Bunlar genellikle değişimde e, hevesli, hemen böyle koşturan insanlardır dini sistemlerin uygulanmasında. Bir de yavaşlar var. Biraz önceki Ü1 grubunda olanlar, Ü grubunda olanların çoğu %15 civarındadır. Bu insanların sosyal yaşamda baktığınızda yeni insanlarla tanışırken biraz hafif sıkılgan, biraz zamana ihtiyaç duyduklarını, kendilerini tanıtırken işte ben Yankı, Ali vesaire daha çekingen olabildiklerini, o bu şeyden değil yani bir nezaket eksikliğinden değil daha sıkılgan olurlar. Bazen deriz ya ya benim adım önemli ne yapacak şimdi tanıştıracağım kendimi filan. Bilmiyorum böyle hisseden bir tek ben miyim? Ben bazen öyle düşünüyorum. Ya, şimdi bir daha nerede göreceğiz bu adamı? Şimdi boş ver şimdi tanışmasak da olur diye birçok insan düşünüyor. Ben insanların hani birebir iç yaşantılarını dinlemek gibi ayrıcalığım olduğu için bunu söyleyebilirim güvenle. Bir kısmı için değişim biraz daha zorakidir huy özelliklerine baktığımızda. Bir de zor huyları olanlar var. Zor huyları olanlar aslında yavaş ve üşengeçlerden değil. Bazen değişimin en heveslileri olabilirler. Ama ertesi gün bu konuda fikirleri değişebilir. Düzensizlik, çabuk parlama, yabancıya karşı düşmanca duygular taşıma, böyle fanatik keskin görüşleri olan insanlar aslında değişimle ilgili en büyük direnci gösterenler olabilir. O yüzden bir ittifaklar oluştururken bazı yerlerde çok çok hevesli olanlardan ben bazen şüphe duyarım. Yok bir düşüneyim diyenler ikinci gruptadır. Birinci gruptakiler Vallahi valla tamam bir bakalım diyenler. Tabi geriye yaklaşık bir yüzde otuz beşlik grup kaldı. E o kadarına da bizim aklımız bu kadar veriyor öyle diyeyim. Dolayısıyla şöyle bir özetleme yaparsak yine bir başka perspektifte değişim döneminde insanların e, davranışları genellikle kesin olanı kesin olmayana tercih ediyorlar. Yani kesin, garantili olan her zaman ağır basıyor. E, bir başka şey kazanmaktan ziyade kaybetmemek prensibiyle hareket ediyoruz. Yani kesin olanı tercih ediyoruz. Kazanmaktan ziyade kesin nedir? Yarın ödenecek bir parayla 100 gün sonra ödenecek bir para. Yarın 50, 100 gün sonra 100, ben yarınkini alayım. Bu sadece bizim gibi enflasyonist ülkelerde değil, başka birçok yerde de genel prensiplerden birisi. Ee, tabii bir de e, bazen bir alt grup için geçerli olan birçok şeyi ben daha iyi tahmin edebilirim, çok iyi bilebilirim. Çok kesin buna inanıyorum Ahmet abi bu işten anlar ben onun arkasındayım düşünüp tartmadan yapabilen kişiler de değişim döneminde süreci ağırlık koyanların arasında olabilirler. İhtiyatsız iyimserler diyelim bu gruba. O iki grup arasında zaten değişimle ilgili bir takımda mesela bir tartışma sürüyorsa bu iki grup arasında genellikle gitme gelme olur. Ee, değişim dönemlerinin riskli olduğunu düşünüyoruz ama yani bir risk getirdiğini, bir kaybetme riski olduğunu insanlar risk almaz değil. En pasiflerimiz bile bazen risk alır. Zorlanma noktasına geldiğinde özellikle e, bu üşengeç mükemmeliyetçi insanlardan hani korkun demeyeceğim. Onlara yine bakmak lazım. Çünkü onlar en çok yani buraya geldiği zaman insanların ne yapacağı belli olmaz. Hani yumuşak katın çiftesi pek olur misali. Ee, olasılıklar birbirine çok yaklaşıyorsa yani kaybetme ile kayıplar arasında yani kaybetmenin kesin, kazanmanın kesinliği düştükçe ve e, kaybettiklerinize göre kazanabilecekleriniz arttıkça saflar daha keskinleşebilir. Bazı değişim dönemlerinde toplumsal değişimde de böyle yaşamsal değişimde de çelişkiler arttıkça saflar daha netleşir ve insanlar daha bir tarafta olmaya başlayabilirler. Bu kaçınılmaz bir süreç olarak anlatıyorum. Hani böyle bir çatışma ortamını vesaire tarif ediyormuşum gibi olabilir. O sebeple bazen seçenekleri çok net göstermek, seçeneklerden kazanılacak ve kaybedilecekleri çok açıkça ifade etmek birçok insanı değişim süreçlerinin yanında oluyor. Ama yine de çoğunluğun belirsiz durumlarda tercih ettiği yol, en sağlam yol bildiğin yoldur. Hepimiz alışkanlıklarımıza, eğilimlerimize döneriz. Alışkanlıklarımızda iki tane öne önemli şey var. Tabii huylarımızla paralel olarak değişen ama birisi bir tanesi çok beklemeden, çok sıkılmadan, çok zahmete kapılmadan olan değişimler daha çok oy kazanıyor. İkincisi, ikincisi herkesin gittiği yol yine daha çok destek topluyor. O yüzden kalabalık oluşturmak Kalabalık oluşturmak değişim süreçlerini hızlandırıcı, hani baskı, mahalle baskısı kavramını olumlu anlamda da kullanabilirsiniz. Değişim süreçlerini hızlandırıcı olabiliyor. Değişim korkutan bir şey ama arzulanan bir şey. Hem korkutuyor hem arzuluyor. Hani benim işte paraşütle atlama deneyimi gibi. Hem çok istiyorum hem de korkuyorum. O ölçüde korku ve arzu yüksek olduğu ölçüde zevk artar, keyif artar keyiflerle getirildiğinde korkuyu yenme şansı insanların keyif derken devamlı da huzuruna, eğlence anlamına söylemiyorum. Bir başarma da insana keyif verebilir. Bir kazanç sağlamada insana keyif verebilir. Ama kişilerin değişim kişilerin küçük grup olsun büyük grup olsun büyük toplulukların da huyları var. Türklerin de mesela huyları vesaire hani konuşuluyor birçok yerde. Huylarına ve kapasitesine uyduğu ölçüde gerçekleşebilir. Ama bazı değişimler herkese uymadığı için bütün değişimlerde Aa, muda mı diyorsunuz? Bir takım muda halleri olabilir. Değil mi? Bu israf şey Yani bir kısım insanlar sarf edilebilirler. Harcanmak ya da. En her nise. Pardon. E, şu ben konjonktür kavramı üzerine çok durdum. Bu örneği yıllardır anlatırım. Duymuş olanlar için kusura bakmayın. ikinci baskı gibi olacak ama. Değişim deyince toplumsal ilişkiler içerisinde insanların rolü, pozisyonu, ben dedim genetik, biyolojik özellikler. Bu sanılmasın ki genetik, biyolojik özellikler modifiye edilemez. Uygun şekillerde modifikasyon yaptığınızda bir yerde dezavantaj olan bir biyolojik, genetik özellik başka bir yerde avantaj haline gelebilir. İki tane pavurya. Pavuryalar, pavuryaların özelliği şu, pavuryalar e, hiyerarşik bir toplum. Ee, i̇ki tane power ya bir araya geldiğinde mutlaka birisi dominant öbürü ezik diyorum ben bunu hani çocuklar ve gençlerle çok çalıştığım için ezik lafı yaygın biliyorsunuz daha sen bilirsin abi gibi davranan grup oluyor. Böyle bir ilişki gözlüyorsunuz o deneysel ortamda ve kuyrukları var biliyorsunuz bu pavuryaların ve bu kuyruklarda e, güçlü olanın diyelim dominant baskın durumda olanın kuyruğu genellikle dik. Öbürünü de düşük. Ee, ve orada bir refleks var. O refleks de yani iğneyi batırdığınız zaman kuyruğuna hayvanın e, güçlü durumda olanın kuyruğu hemen otomatik yukarı kalkıyor. Aynı yere bastırdığınızda öbürünki aşağı iniyor. Şimdi e, e, yani olabilir diyebilirsiniz yani hayvanlar dünyası. Şimdi burada enteresan olan bir e, tanınmış bir Nobel ödüllü bir bilim adamının yaptığı çalışmada Şuradaki ezik pavuruyu alıyoruz. Bir de buradaki ezik pavuruyu alıyoruz. İkisi de ezik. ikisinde de kuyruğu aşağıda. Böyle ikili ilişkide. Şimdi iki ezik pavuruya bir araya geldiği zaman yine bir tanesi pozisyonu değiştiriyor. Dolayısıyla biri baskın, ikisi birden ezik olamaz sistem gereği. Biri ast, biri üst oluyor. Şimdi biraz önce astken kuyruğu düşük olanın, şimdi tekrar iğneyi batırıyorsunuz. Kuyruğu bu sefer yukarıda. Aldığı pozisyona göre aslında insanın hayatı yerleştirildiği konuma göre, yerleştirildiği e, pozisyona göre biyolojik değişmez sandığımız, aslında tabii ki biyoloji çok değişken bir durum, e, bir refleks bile farklı işleyebiliyor. O sebeple e, özellikle değişim dönemleri bazen kurumlarda, ailelerde, okullarda, sınıflarda, toplumlarda hiç aklınıza gelmeyen insanları eğer, Uygun konumlara yerleştirdiğiniz zaman e, hep kuyruğu düşükken, kuyruğu dik halde görme ihtimaliniz olabilir. O yüzden bağlamın önemini bütün bu değişimle ilgili özellikler, direnç özellikleri vesaire anlattıktan sonra bunun da akılda tutulması çok önemli. Burada da kimin nereye yerleştiği, hangi noktada olduğuna bakıyor. Peki, konuşmanın sonuna gelmişken baştaki e, bilmeceli karikatürümüze, Dönelim. Ee, cevabı bulmuş olamam mı? Bir ampulün değiştirmesi için kaç psikiyatr gerekir? Bir tane yeter ama... Orada o cevabı. Alttaki. Kaç psikiyatr lazım? Evet. Cevap şöyle. Yani e, genellikle... Bir psikiyatri yeter, yani benim bulduğum cevap ama sizin cevaplarınızın da bence doğru olduğunu düşünüyorum. Bir tane yeter ama önce ampulün değişmek istemesi lazım. Dolayısıyla değişimle ilgili her süreçte değişmek isteğini yarattığınız ölçüde süreçler farklı olabiliyor. Değişme isteğini yaratmanın da yollarını bulmak sizlere kalmış. Çok teşekkür ederim. galiba bir 5 dakika kadar bir zamanımız var katkı ya da yeni bilmecesi olan varsa soru da olabilir ama bilmiyorum bilmediğiniz bir şey yoktur herhalde <gülüyor> <gülüyor> göremiyorum arkadaki hanımefendi var tamam sesinizi ulaştırabilecek misiniz? yok çok gelmiyor bir mikrofon verebilir mi? Arkada bütün mikrofoncular burada mı? Hep öyle olur. Hasta ölüyor. Bizim hastanede falan da mesela yoğun bakımda... ...iyi durumdakinin başta beş tane doktor hemşire... ...burada adam tek başına can çekişiyor. Buyurun. Şimdi konuşmanızda şey dediniz... ...bazen grupta derişim direncine karşı koyanlar... ...aslında birlikte bir araya gelince... ...iyi işler yapabilir dediniz... Hı -hı. Ben kendi gözlemimi paylaşmak istiyorum. Sadece Lütfen. iş yerleriyle de ilgili değil bu. Yani genel olarak hani dünyanın gidişine bakarak diyorum. Eskiden belki hakikaten insanlar bir araya gelince iyi şeyler yapıyormuş. Ama günümüz dünyasında ben insanlar kalabalık olunca daha çok kötü şeyler yaptıklarını düşünüyorum. Nerve çoklukçılardan mısınız siz? <gülüyor> <gülüyor> Evet, yani buyurun. biraz iyilik kaybediyor gibi geliyor bana o anlamda Grubun kötü, kötümserim. Mı evet ee, sizin bu konudaki görüşünüzü merak ederim yani daha çok kötüler bir araya geliyor. Yani hı hı. daha düz söylemem gerekirse böyle. Daha... Kötüler daha iyi örgütleniyor anlamına. Kötüler şöyle. daha iyi dayanışma içinde bence. Hı hı. E bu işletmelerde de işte böyle genelde de böyle. Onlar her zaman daha dayanışma içinde. Hı hı. İşte daha güçlü. Organizasyonda pek bir aksaklık olmuyor. <gülüyor> Kötü bir şey olacağı zaman gerçekten süper bir şekilde ilerliyor işler. Ee, ...ben böyle düşünüyorum... ...bir de... ...Pavurya meselesinde... ...sormak istediğim bir şey var... Ee, ...şimdi... ...benim duyduğum bir şeyden yola çıkacağım... Ee, ...eğer bir insanı... ...yani hani can çıkar huyu çıkmaz... ...dediniz ya... Ben e... demedim atalar demiş... <gülüyor> Doğru. ...kimse o bulalım bulalım... <gülüyor> ee, ...yani insanların... ...insanları değiştirmek zor... Yani kendileri de istemiyor onlarda hani değişmek isteyenlerle birlikte çalışmak daha zaman kazandırmaz mı insana diye düşünüyorum. Doğru kesinlikle teşekkür öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, bir iki katkı daha var yani belki bir genel bir cevap vereceğim. Siz varsınız sonra herhalde bitiririz değil mi? Yani ben devam edebilirim sabah kadar. Mikrofon. Hadi siz varsınız. Peki size verelim. Ee, sizi şöyle aşağı şu beyefendiye verelim. Siz de ondan sonra buraya gelin. <gülüyor> Akış <yaması> yaptık. <gülüyor> Buyurun. Evet. Sizde. Ee, öncelikle ee, ben bir şey soracağım. Ardından da bir ekleme yapacağım. Bu ile ilgili. E, şimdi bir zamanlar... Ee, bir kitap okudum takım çalışmasına yolculuk deyip. E, orada dirençlerden bahsediyorlardı. E, şöyle bir bilimsel bir çalışmadın sonucunda bir grupta 10-80-10 e, kuralı vardır ortaya çıkmış. %10'u değişime direkt direnç gösterenler. %80'i olsa da olur, olmasa da olur. Böyle arada derede kalanlar. %10'u da hemen kabul edenler şeklinde böyle bir çalışma sonucu çıktığına dair. Ee, bir şey okumuştum. Bu ne derece doğru? Siz bunu bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hı? Diğer husus ise e, Can Çıkmaz Huy Çıkar e, pardon. Can Çıkar Huy Çıkmaz dedi arkadaşımız. Ataların da söylediği gibi. E, üniversitede ben e, dağcılık konudaydım. E, dağcılık yapıyordum ben. Birçok asi böyle dediğim dedik. Ondan sonra titiz olan arkadaşlarım da vardı. Yani böyle ben buyum diyenler ama daha da hepsi farklı bir boyuta bürünmüştü. Atıyorum titiz olan birisi bir başkasının yemeğinin tabağından yemek yiyebiliyordu. Bir başkasının içtiği suyu içebiliyordu. Bu şekilde koşullar değiştirildiği zaman huylar değiştirilebiliyor. Yani insanın sanım içinde bulunduğu koşullara odaklanmak önemli bir husus olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Devam edelim e, çünkü kimsenin sözü kalmasını istiyorum. Bu burada e, ama siz benim dediğimi yapmıyorsunuz ki pek <gülüyor> hiç burada. E, evet. İyi akşamlar. Ben Kerem. E, Akma bir soru takıldı sadece. Orada e, bir geri dönüşüm sisteminden bahsetmiştiniz, bir kontrol mekanizmasından ve aynı şekilde insanın beyninin anatomik yapısını resmetmiştiniz. Hı hı. Ben yanlış hatırlamıyorsam psikiyatrin ölümü diye bir kitap vardı. Orada insanın beynindeki sinapsların belli bir süreç içerisinde gelmesi gereken noktaya ulaştığını okumuştum. Hı hı. Dolayısıyla bütün bu karakterlerin aslında doğuştan bize geldiğini söyleyemeyiz, değil mi? Sürekli değişim içerisinde sonuçta sorun muydu? Tamam, ona bir cevap vereyim topluca. Ön tarafa geçebilirsiniz. Sizi de uyalayım Burada çünkü birkaç kişi var konuşmak isteyen. Tekrar elinizi kaldırıp siz vardınız. Siz varsınız. Tamam siz hanımefendi lütfen. Benim. Ve bir de orada iki konuşmacımız ondan sonraya geçeceğiz. Sonra da bitiririz herhalde. Yani ben zamanınızı çalmak istemedim çok özür dilerim. Buyurun. Merhabalar benim ismim Koray. Hı. Benim sormak istediğim e, gençlerle e, yaşı geçkinler arasında yani yaşlılar arasında... Değişim arasında fark var mı? Yani bir insan gençken değişkenliğe çok açıkken yaşlandığı zaman değişmeye zorlanabilir mi? Yani Türkiye'nin bir de değişime çok açık olmamasında da buna bağlayabilir miyiz? Yani gençlere çok fazla şans tanınmamasına da buna bağlayabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir soru. Ona mutlaka bir cevap vermeye kendimce çalışayım. Buyurun efendim sizin. Bunu alalım. Şu Şurada iki beyefendi var onlarla bitireceğiz. Şu benim elimi izleyin, şurada tam kameranın arkası. <gülüyor> Buyurun. Özür dilerim Merhaba. çok fazla idareci. Kameranın arkası. <gülüyor> Buyurun. Merhaba ben. öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş ben Teşekkür. sizin 9. masadaki sunumunuzu da dinlemiştim. Hmm. Aynı ee, şeyleri söylemedin mi? Yok, artık, kesinlikle. Aynı, aynı şeyleri de söylemiş olsaydınız bile yine aynı keyifle dinlerdim. Sağ olun. Çünkü çok çok e, hoş bir sunumunuz var. Ben e, bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu e, sizin anlattığınız değişime dirençler e, gerek masta gerekse buradaki e, oturumlara katıldığımızda e, sunumlarda hep şey diye başlıyor arkadaşlarım işte bir değişim gerekiyordu ama değişime direnç de vardı biz bunu açtık işte alt sigma ya, ya gerek yn üretime ya da TPM'lere biraz daha hani teknik konulardaki değişimlere şirketlerde tepkiler var ama e, kurumsal şirket olsun ama patron şirketleri olsun son dönemde ortaya çıkan bir e, yapılaşma mı diyeyim, bir fikir diyeyim. E, şirketlere özellikle değişime karşı dirençleri aşma yönünde e, psikiyatristlerden destekler veriliyor. E, ve bunlar şöyle bir yani bir iki kişiyle tanıştım böyle. Bunlar e, danışmanlık firması kurup firmalara bu değişime e, engelleri nasıl aşılabileceği konusunda e, gerek bölümleri... Bir suikast TV falan mı <gülüyor> şu, ya, şu şu şu dan, dandan. E, ya birebir çalışmalarla veya ekip çalışmalarıyla beraber eğitimler vererek bu dirençleri açma yönünde danışmanlık veriyorlar. Hmm. Ee, ilk, eta, ilk etapta dinlediğiniz zaman mantıklı geliyor ama zaman içerisinde yani kurumsal firmalarda özellikle bana pek bu e, uygulanabilir gibi gelmedi. E, bu konuda sizin hani birebir e, gerçi siz birebir çalışıp kendi kişisel gelişim, kişisel değişimlerle ilgileniyorsunuz ama kurumsal yapılarda veya patron firmalarında bunların e, sonuç alabileceğini inanıyor musunuz? Arada akıl soranlar oluyor. O konuda bir şey söyleyebilirim. Teşekkürler. Ee, Sizde Tamam bir de bıyıklı ve kravatlı olan beyefendi falan. <gülüyor> Buyurun. Ee, öncelikle sunumunuz için teşekkür ediyorum. Evet. Ee, benim sorum şu, şimdi şirketlerde 6 sigma sonuç olarak bir kültürel yayılım gerektiren bir yaklaşım. Ve bu kültürel yayılımda da sizin o 3 yaklaşımındaki o insanların ürkme, işte korkma e, yaklaşımlarında aşılması önemli bir unsur. Evet. Şimdi burada bir şeyden bahsettiniz, iki insan beyni gösterdiniz. Birinde o error signal detector'ın daha büyük olduğu, diğerinde daha küçük olduğu ve bizim aslında amacımızın büyük olanların küçük olanlara dönüştürülmesi anladığım kadarıyla. Davranışsal koleyi. olarak. Evet, davranışsal olarak. Ve değişim istiyorsak. Evet, değişim istiyorsak. Şimdi orada iki örnek yakaladım tüm sunumunuzda. Birincisi o yamaç paraşütü yaparken insanın yanına bir kişiyi daha aldığımızda aslında bu bahsettiğimiz alanın küçülebileceği ya da power ya örneğinde olduğu gibi İki tane kuyruğu kısık pavulyayı bir araya getirdiğimizde birinin davranışının diğerinin yanında olması nedeniyle değişebileceği yönünde. Bunun dışında hani çok genel geçer bu tarz şirketlerdeki kültürel yayılımın önünü açabilecek kritik birkaç örnek daha verebilir misiniz? Peki. Bir tek şey söyleyeyim orada hani diğer soruya geçmeden diğer arkadaşımızın. Aslında beyin dokusunu değiştirmiyoruz. O dokunun işlevini dengeleyecek başka bir şey yapıyorsunuz. Yani diyelim ki bu eldeki 10 kilo yükü almak yerine buraya da bir 10 kilo yük verdiğiniz zaman da bir denge oluşturabilirsiniz. Aslında beynin işleyiş sistemi bir denge oluşturmak üzerinedir. Bir homeostaz gibi düşünün. Yani termodinamik yasalarıyla çok paralel dönemde üretilmiştir. Bir kavramlar bunlar. Sonuçta maddenin ve enerjinin sakınımı prensibine göre aslında işliyor beyinde. Bütün fizik kuralları insan beyninde de geçerli. O sebeple aslında o dokuyu değiştirmiyoruz. O dokunun işlevini Örneğin bir filtre takıyorsunuz. Yani egzosa susturucu takmak gibi. O susturucu kullanan başka beyin bölgesi daha değişime açık vesaire gibi. Ama sorunuza bir cevap vermeye çalışacağım. Buyurun efendim. Ee, sununuz için ilk önce teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin elinizde daha çok döne olduğu için soracağım özellikle merak ettiğim için. Şimdi bu değişime direnç göstermeyle ilgili... Olarak karakterler üzerine hani bilinen bu ayrıştırılmış bir karakter yapısı var artık o da yine gerçi tartışılıyor ama işte güçlü koronikler, popüler optimistler vesaire. Bu karakterler üzerine bunun dağılımıyla ilgili bir çalışmanız var mı? Veya işte güçlü koroniklerde bu kadar, işte popüler optimistlerde bu kadar, barışçıl soğuk olumluklarda bu kadar gibi değişime karşı direnç gösterme eğilimi? Tamam. Bu şekilde bir çalışma var mıdır? Veya sizin bu konudaki fikriniz nedir? Tamam, çok teşekkür ederim. Peki Öyle burada söyleyeyim. duralım dilerseniz. Çay ve kahve molanızdan bir 7, 7 dakika falan alacağım. Ee, sorular ve çok yüksek kalitede sorular için özellikle teşekkür ederim. Ee, bir konuşmacı için aslında en güzel an e, bu. Ee, bazılarına cevabım Pek yeterli bir cevap verebilecek gibi hissetmiyorum ama fikirlerimi en azından belki başka cevap verebileceklerin fikirlerini tetiklemek açısından düşünebiliriz. Şeyden başlayalım, bu şirketlerin psikiyatri uzmanı ya da genellikle bir değişimi, psikolojik yöntemlerle değişim sürecini hızlandırma olabilir. Yani biliyorsunuz psikolojik harekat diye bir şey de var, psikolojik savaş var, psikoloji biliminin ürettiği, ...psikoloji ve beyin bilimleri alanına... ...psikiyatri bunu örneğin bireylerdeki... ...ruhsal... E, ...bozulmaları... ...önlemek veya düzeltmek amaçlı... ...kullanan bir tıp dalı. E, bunu o işte organizasyonel, endüstriyel... ...değişik amaçlarla aynı bilgiler kullanılabiliyor. Hani bunun etik düzenlemeleri nedir? Bir kurumun nasıl yapabiliriz? ...bu konu çok tartışılan bir konu. Ayrıca belki arada filan da konuşabiliriz. E, ama... ...şöyle bir şey var. Kişiler... Örneğin aileleri düşünelim. Kurum ölçeğine çıkmayalım. Ailelerde de birçok konuda çok önemli değişim kararları oluyor. Örneğin yakın zamanda İstanbul merkezi yakın zamanda 3-4 yıl oldu mesela. İstanbul merkezi büyük bir firma İzmir'e taşınma kararı aldı. Ee, bu sadece bir firmanın kararı değil. onun Orada çalışan birçok insanın e, ailenin işte burada mı kalalım, başka bir yere mi gidelim, başka bir iş mi arayalım her düzeyde aslında değişimle İnsan grupları birbirine e, sıkı bağlarla bağlı. Kurumları da bir parça öyle düşünüyoruz. Ama aile burada daha da kopmaz bağlarla bağlı. E, kararlarla karşı karşıya kalıyor. Ve bazen aile üyelerinden birisinin lehine olan bir durum, diğerinin aleyhine olabiliyor. İş ile ailenin farklarından bir tanesi, e, ailede gerçekten gerçekten hani karı koca bağı koparılabilir. Ama çocuklarla olan bağ kopmaz nitelikte bir bağ. Çocuklarla. E, aileyi de en eski kurum olarak olduğunu düşünürsek, yani şirketlerden daha eski kurumlardan birisi, örneğin aile içinde kararların nasıl alındığına baktığınızda en önemlisi kurumlar içinde değişimle ilgili dönemlerde saydamlık, açıklık, niyetlerin net ve kesin olmasının aynı ailede veya bir sınıfta, bir okulda ya da başka bir yerde olduğu gibi en etkili değişim araçlarından birisi olduğu uzun vadeli anlamda söylenen şeylerden birisi. Sizin hani dediğinizde eğer saydam ve açık bir şekilde süreç gidiyorsa, yoksa iki kişiyi ayır bunları hani şey yap, yani güya, öyle bir yöntem yok. Öyle bir psikolojik yöntem yok. Birini ikna yöntemi diye bir şey yok. İkna üzerine cilt cilt kitap var biliyorsunuz. Ee, ama onlar sadece alıcıları ikna ediyor. Kitabı almaya ikna alıyorsunuz. Üçün üstünde ikna gördüğünüz zaman. O kadar kolay bir şey e, değil. İknanın en şartı değişime ikna da e, ön şartlardan birisi açıklık ve niyetlerin saflığı ve ortadalığı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu siyasette de böyle, şirket yönetiminde de böyle, aile yönetiminde de. Birçok hanım, mesela eş, kadın eş, kocasının kariyeri uğruna kendi parlak kariyerinden vazgeçebiliyor. En klasik örneklerden birisi budur. Bir insanı değişime nasıl ikna edinize baktığınız zaman e, bu başlı başına bir düşünebiliyor musunuz? Hayatınızı büyük bir riske sokuyorsunuz. 10 yıl sonra kapının önünde iki çocukla kalmak var mesela. Hani dediğimiz tanıdır, tanık olduğumuz örnekler var bu tip şeylerde. O sebeple kadınların bu konuda örneğin risk alma konusu. Erkeklere göre bazı açılardan ben daha yüksek risk aldıklarını görüyorum. İş hayatta da böyle. Çünkü farklı sezgilerle hareket ediyorlar. o Yüzden hani böyle işte bir psikiyatr getirdik durumu düzelttik. Bilmiyorum, başarılar dileriz yani o şekilde. Ee, ama tabii ki bu bilginin, bir şirketin, bir kurumun dönüşümünü ciddi olarak arzulayan insanlara bir katkısı olabilir. Ama onun bir etik düzeni olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, şu %80, %10, %10, biliyorsunuz bir %80-20 diye bir tanınmış bir kitap vardır. Yani 10-10 olduğunu, biraz önce de ben işte %40, %15, %10 gibi bir takım makallardan bahsettim. Sizin sorunuza da bir parça cevap oluyor. Ee, hani var ya beynin %10'u kullanılıyor %100'ü nasıl kullanırım bazı şeyin e, bir etki yapması için %100 olmasına gerek yok %10 bazen %100'dür örneğin mutabakat gerektiren durumlarda oy birliği gerektiren durumlarda değil mi %10 kişi apartmanda mesela birisi şey yapacak alttaki zemin katı dükkana çevirmek istiyor Biliyorsunuz apartmanda yaşamış olanlar bunun oy birliği gerektirdiğini biliyorsunuz. Orada bir kişi, görünüşte diyelim 10 daireden birisidir ama %100'dür. Bir kişi %100'ü de etkileyebilir. O yüzden bu oransal rakamlar bazen anlamsızlaşabilirler. Yine genlerin etkisi üzerine bir şey söylersek. Örneğin dikkat eksikliği problemi yaşayan çocuklarda çevresel etkenler yüzde %20, genetik etkenler yüzde %80'dir. Okuyun bütün her yerde. Ama biz değiştirebileceğimiz etken olan çevresel etkenle çalışırız. Daha küçük bir sınıfa geçirirsiniz. Mesela çok yaramaz bir çocuğu, hareketli bir çocuğu. Genetiğiyle çok fazla bir şey yapma şansınız yok. Biyolojik yapısıyla ya da, hani ilaçla şunla bu da yapabilseniz bile çevresel etken yani küçük olması bir etkenin katkısının etkisinin e, küçük olduğu anlamına gelmez. O sebeple ee, oranlara hani oranlardaki büyüklük küçüklüğe aldanmamak e, çok önemli şeylerden birisi. Doğru yüzde seksen genellikle e, aslında ne verirsen gidendir. Yüzde yirminin belki dediğiniz gibi ikiye bölünebilir onu bir araştırayım o yüzde on şeyini. Benim de göz gözlerim genellikle toplumun yüzde yirmisi yüzde sekseninin kararlarını her küçük birimde bile belirleyici etki Gösterebiliyor. Böyle bir oran var. Bunun insan tipine, karaktere göre dağılımı nedir diye sordunuz. Ee, optimizm bir karakter özelliği değil. Optimizm daha çok aslında bir davranışsal özellik ve öğrenilebilir bir özellik. Onu hani iyimsellik. Öğrenilebilir. Ama tabii ki bir kısmımız daha bir gamlı baykuş. Ee, vardır öyle ya işte bize vermezler. E, filan tipi bakış açısı. E, yani expo'yu bize vermezler. Vardı ya, vermediler. <gülüyor> yani tabi burada hani bir anti karamsar bir şey de var genel olarak. Karamsar olmak her zaman kötü bir şey değil. Ben bazen yönetim kurullarının nasıl oluşturulması gerektiğini konusunda filan hani fikir soran olursa ürettiğimizde mutlaka bir kaymılı baykuş lazım. Yani böyle uğursuz bir adam yani oraya gelecek ve konuşacak. Çünkü Genel olarak doğal eğilimimiz aslında iyimserlik yönünde. Doğal eğilimimiz iyimserlik yönünde. E, biz bu maçı alırız falan. Şeyi olmuyor öyle. Yani, hani istersen yaparsın falan demiyor ki. Kesinlikle öyle değil. İstemek yetmez. Bunu e, şeyden. Ama e, belli karakter özellikleri derken, karakter ile ilgili çok binlerce çalışma var. Astrologlardan tutun bilmem neologlara. E, ama... Tutarlı, herkesin fikir birliği halinde olduğu bir karakter özelliği var ki bu özellikte de olanlar e, değişim süreci içerisinde olan kurumlarda değişimi e, orta direği oluyorlar. Toplumların orta direği gibi. Bu özellik e, işte bu beş şeyle çıkan e, karakter ölçümlerinde beş ana özellik çıkan İngilizce'de agreeableness diye bir kavram var. Agreeable olmak e, Türkçe'de biraz uysallıkla Uysal e, şeyle hani e, uzlaşılabilir mülayim çok teşekkür ederim. Mülayim e, olmak. Türkiye'de de bakın toplumun yüzde altmışı çok mülayimdir. İki bir çan eğrisi gibi düşünürsek. O yüzde altmışın gönlünü kazanan seçimleri alıyor. Her zaman böyle. Mülayimler e, toplumda aslında ana kitledir. O sefer mülayimleri kazanan değişimi sağlıyor. Mülayimler de e, hepimiz mülayimi kim olduğunu anlarız. <gülüyor> hani adama demişler adın ne mülayim sert olsan ne yazar. O da ayrı bir konu. <gülüyor> e, tütütütü, error detector ile ilgili e, şeyiniz, hani o signal error, error signal detector ile ilgili bunun tabii ki oluştuğu dönemler var. Daha şimdi yapı genetik. Yapının işleyişi de genetik ama yapının işleyişini sağlayan genler, bunlara housekeeping gen deniyor, yani bakım genleri diyelim. Bakım genleri hayat boyu aktif. Genetik deyince birçok kişi, hani doğdun, hani doğdun mavi gözlü öldün kahverengi gözlü olmuyorsun yani. Ama göz rengi gibi değil davranışlarla ilgili, yaşadığınız ortam, eğitim, ilişkileriniz aslında sistemlerin kalibrasyonunu yapıyor. Çünkü bunlar kalibre edilen mekanizmalar. Bu kalibrasyonu yapıyor. O yüzden yaşam tarzımız, aldığımız eğitim çok çok kritik. Onu söyleyebilirim. Ha, kötüler. Şimdi benim fikrimiz bir konuda, hani bu çok fikirsel bir şey. Ondan sonra da gençlerle bitireceğim, gençler konusundaki konuyla. Kötüler kötüdür, öyle diyelim ama kötülerin önemli bir bölümü kötü olarak tasvip ettikleriniz yani ben kötü insanlarla hani kötü olarak tanımlanan insanlarla da iş icabı karşılaşıyorum. İşte ne bileyim işkence yapmış polis mesela. E, diyelim ki veya işte başka bir kötülük karısını her gün döven e, içkici baba hani değil mi? Bunlar kötü olarak klasifiye ettiğimiz insan grupları. Çok büyük bir bölümünün Kötü olmak gibi bir amacı yok. Yani bir kere hadi ben bir kötü olayım. Hani e, gibi kesinlikle öyle bir niyeti yok. İşte bu çok önemli bir saptama. Şundan dolayı söylüyorum. Niyetler değiştirilebilir. O sebeple e, kötücül diye tanımlayabileceğimiz insanların e, önemli bir bölümünün aslında kötü olmadığını kabul ederek hareket etmeyi tavsiye ederim. Eğer köt örgütlü kötülük, kötülükle gerçekten mücadele etmek niyetimiz varsa. Çünkü aksi takdirde tasnif ettiğimiz yere yerleştiriyoruz ve üstelik onlar hani kötü olduklarında düşünmüyorlar. Çok büyük bir bölümü. Ee, o sebeple hani e, diğer yandan e, iyilik derken eğer hani etik değerleri yüksek tutma, zarar vermeme, insanlara e, başkasını kendisi kadar düşünme gibi daha Üst düzey ahlaki değerler, post-conventional moral values diye bütün ahlak literatüründe geçer. Toplumun ancak çok küçük bir kısmının ulaşabildiği değerleri e, benimsemiş olanları düşünürseniz, bu her toplumda çok az sayıda insan. E, ama belki o az sayıda e, etik değerleri benimsemiş insanların daha iyi dayanışması gerektiği yönünde bir mesaj olarak aldım. Ve sayıyı mümkün olduğunca büyütme yönünde. Ee, bu dediniz hani sizin tecrübelerinizden bir şeyler katabilir misiniz hani yamaç paraşütü ve şeye hani yanına bir adam o konuda çok klasik bir örneği okullardan vereyim yani ben e, daha somut bir daha anlaşılır bir örnek olduğu için klasik ben İzmir'de cami sokakta müdafaa hükümet ilkokuluna gittim. 70 kişi rahmetli Melat öğretmen dövülecek adamlar yanında Şinasi öğretmene gider çünkü bizim hoca yetenince iyi dövemiyordu. <gülüyor> ...Şinasi Bey'e gidilir... ...sen git oraya falan... ...rahmetli olmuş o da... ...çok felaket döverdi... <gülüyor> ...ve gelir... ...şimdi diğer yandan... E, ...yaramazları... Yani ...sınıf düzenini bozan çocukları... ...yaramaz hani sevimli anlamda da kullanıyorum... E, ...uslandırmanın yollarından birisi... ...sınıfın uslularından... ...birinin yanına oturtmaktır... ...yani bir uslunun yanına... ...bir yaramaz koyduğunuz zaman sınıfın çoğu usluysa. Ama ben işte Bornova'dan buradan benim dönemimden kimse yok görmedim. Ama e, 73 senesinde orta ikideydim orada. Ben uslu ve iyi bir çocuk diye biliniyordum. Çok çalışkan çocuktum ama iyi ve uslu diye biliniyordum. Ondan sonra ben ve şimdi rahmetli olmuş Mehmet Erdem adlı bir arkadaşımızı bizim bir sınıfa koydular. Böyle 3 senelikler, 2 senelikler felaket bir sınıf. Kız yok. Sırf erkek grubu. Ve Bazen tabii o değişim amaçlı yaptığınızda biz onlara benzedik. Yani e, bu ters de tepebilen bir şey, o yan yana yerleştirme. O yüzden çoğunluğun etkisini kullanmak lazım. Son iki dakikamı da gençler ihtiyarlar grubuna ayırayım. Ben gençlikten yaşlılığa geçiş döneminde olanlardanım, orta yaşlı. O yüzden istediğim gibi konuşabilirim. E, şöyle bir şey var, aslında genç olma fırsatını, ee, ülkemiz biliyorsunuz genç bir ülke. Yaş ortalaması 27 buçuk. Toplumun yaklaşık yüzde 48'i 25 yaşın altında. Gençten öte, çocuk yani. Ee, bu geçenlerde Serdar Turuk'ta pazar günleri bazen bir şey yapıyoruz. Akşam gazetede bir söyleşi orada e, Oğuz Atay'dan bir alıntı yapmıştım. Türkler çocuk kalmış bir millettir diye Oğuz Atay yazar e, günlüğünde e, bir çocuk kalmışlık var. Yani yaşlılar da Sandığınız kadar yaşlı değiller. Bir kere öyle bir faktör var. Yani yaşlı gördüğümüz adamların çoğu. Çünkü genç olma şansını yaşamamış. Gençliğini, e, hani gençliğini yaşayamamış gerçekten milyonlarca insan var. Çünkü herkesin gençliği bir toplumsal karmaşada heba olup gitmiş bir ülke. O sebeple Türkiye'de yaşlı yok. Herkes genç. Sadece yaşı büyükler ve yaşı küçükler var. E, bu sebeple. Ee, hani klasik yaşlı genç ayrımı olmuyor. Herkes gençlerin taşıdığı ihtirasları taşıyor. O sebeple e, yaşı büyük gençlerle yaşı küçük gençler arasında bir e, çatışma, çekişme. Çünkü ben mesela, şey kendimden bir örnek vereyim. Şimdi ben işte Amerika'dan geldim, 1995 senesinde bir ödül aldım, böyle değerli bir ödül. Beni hani tıp dünyası, tıp kendi camiamızda böyle meşhur falan yaptı. Ondan sonra bir daha ödül olamadım. Neden? Çünkü hemen jüri oldum. Hemen beni jürilere koydular. Ben yıllardır bir ödül, ödül alamıyorum. Çünkü hep de jürilerdeyim. Ve gençliğim gitti. Şimdi <gülüyor> e, genç ödül adayı olarak gösterilecek yaşı geçtim. TÜBİTAK'ın falan ödülleri var. Genç bilim adamı bilme. E ben ona aday gösterilme evresini kaçırdım. Benim gibi yani kendimi örnek verirken çok böyle örnek olduğu için. O yüzden gençler ve yaşlılar arasındaki şey yaşı büyük gençler, yaşı küçük gençler diye ayırıyorum. E, bunun çözümü... Kolay değil ama yaşı büyük gençlerinde yaşı küçük gençlerinde birbiriyle paylaşabileceği çok şey olduğunu e, düşünüyorum. Yine bu son kalbinle düşün aklımla hissettiği bir kitap yazdım ben. Onun içerisinde bu konuya meclise giriş şu bu filanla ilgili baya bir tartışma var. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Orada özü aman şu hani e, özü gençler düşündüğümüz kadar devrimci değillerdir. Bir çok araştırmanın gösterdiği bir şey. Gençler genetikte muhafazakardır. Çünkü gençler geleceği gençler için gelecek çok uzun süren bir şey, bir türlü gelmeyen bir şey. Oysa yaşlılar, yaşça büyük olanlar hayatın sonuna daha yakın oldukları için, daha yakın oldukları için daha e, radikal, daha e, girişimci olabilirler. Yani girişimcilikle gençliği eşdeğer. Tutmayalım. Girişimcilik bir anlamda aslında bir ruh yapısıdır bir yandan. Ama hayatın ileri yaşlarına gittiğimiz zaman tamam kaybedecek şeyler de çoğalıyor ama e, kazanmak için son fırsatı olan birçok insanda olduğu için bazen gençlerden daha devrimci ve mücadeleci olabiliyorlar. Ama e, genç yaşlı herkese iyi şanslar ve başarılar diyerek duruyorum. Çok teşekkür ederim. <Gülüyor>